94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Timuçin Oral Teknik Masada da Barış Demiral var Şenolayla bu hafta ve gelecek hafta maalesef aramızda olmayacak izinli Yani bizimle olacak ama stüdyoda olmayacak e, Twitter hesabımız etsanatalptireuzun e, Kayıtları da yine podcastlere biliyorsunuz Açık Radyo komutere. ...ana sayfasındaki programlar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. Ee, bir, bir süredir... ...bakmak, görmek... ...konuşuyorduk. Ee, geçen hafta da böyle konuştuk. Ee, konu bizi... E, ...dolaylı olarak... E, ...haset konusuna da getirdi. E, böyle olunca... ...bu hafta ve... ...iki hafta üst üste... E, ...çok... ...önemli sevdiğimiz bir konuğumuzu e, davet etmeye karar verdik. Türkay Demir, hoş geldin Türkay. Hoş bulduk, merhaba. Türkay Demir, e, çocuk ve ergen psikiyatrisi profesörü. E, e, İstanbul Türkiye psikaniz Çalışma Grubu'nun üyesi... ...aynı zamanda sertifikalı bir e, IPA analisti... ...yani Uluslararası psikaniz Birliği analisti. ve Lisesi mezunu, 1980'de. Ee, bitirmiş. 86'da İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ee, İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi aldı. Değil mi? Hı hı. Sonra Bakırköy'de çalıştı. Bir ara. Sonra Cerrahpaşa e, Tıp Fakültesi'nin çocuk vergen psikiyatrisini ana başkanlığı yaptı. Emekli oldu. Hı hı. Şimdi serbest çalışıyor. Ama daha çok e, hani psikanalist ve çocuk psikiyatrisinin yanı sıra aslında bir yandan da edebiyatçı. Ee, aşk ve Öbür Duygular, Canavar ve Kurbanı, Ruhsallığın Merkezi'nin Seyahat adlı kitapları da var. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Için. Merhaba. Şimdi geçen hafta e, bu bakmak görmekten bahsedip Saramago'nun Körlük e, kitabından da birazcık bahsetmiştik. O kitabın ithaf sözü Pilar'a, Kızım ...Violante'ye bakabiliyorsan gör... ...görebiliyorsan gözle... ...Nasihatlar kitabı... ...diye Hı. yazılmış. Ee, şimdi bu... ...bakmak mesesiyle ilgili olarak... E, ...Oğuz ...bir metninden hastadım ben... ...Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatoloji Bölümü... ...öğretim üyesi... ...diyor ki Oğuz Arıcı... ...ilginçtir bu... ...bizim bugün kullandığımız tiyatro sözcüğü... teatron'dan. ...yani bakılan yer... ...anlamına gelen... <gülüyor> ...ve antik tiyatro mimarisinde... basamaklarını adı olan... ...sözcükten türemiştir. Yine aynı kökten türemiş bir sözcük de... ...teoriya. Bu da bakmak... ...seyretmek, gözlemek... ...anlamına geliyor. Türkçe'ye de... ...kuram diye çeviriyor. Teorinin... Hmm. ...de... E, ...kökeni. E, antik Yunancanın bakmak, görmek... ...üzerinden kurduğu... ...bağlantının bu izi... ...diyor Oğuz Arıcı... ...Arapça'da var... Mesela nazar hı hı. var ve nazariye de aslında Kur'an e, İngilizcesinde de var. Ama Türkçe'de mesela bu şey yok. Bu ilişki yok. E, batı edebiyatında da, doğu edebiyatında da diyor Oğuz bakmak ve görmek tehlikeli bir eylem. Yalnız arada bir fark var. Batı bu tehlikenin üzerine gidiyor. Ve çoğu anlatısında bu tehlikeyi üstlenmiş kavramlar, kahramanlar, figürler bulunuyor. Ve birçok masal ve mitte de... Temel motifler görmek üzere. Neredeyse batının kurmacayı inşa ettiği yer görme organı. Doğuda ise görme organından korkulur. Görmenin bakmanın yol açacağı tehlike baştan durdurulur ya da durdurulmaya çalışılır. Ee, doğu estetiğini görmek ve bakmak üzerine ya da başka bir deyişle gözün iktidara göre örgütlenmesinden imtina eder. Çünkü bakış tehlikeli sonuçları olan bir eylem. Dolayısıyla bu coğrafyada eğitimli bir insanda, eğitimsiz bir insanda eşit derecede nazar değdiğini düşünüp kendisine bundan korkar. Çünkü işte kem göz olarak değerlendirilir. Göze gelmek, bakışa gelmek tehlikelidir. Göz yaralayıcıdır. Dolayısıyla hani mesela diyor işte Caferliler iki gözle bakmanın zina olduğunu düşünürler hatta vesaire. Gözlerini kırparak mı bakıyorlar bir tanesini <gülüyor> kapatarak tek gözle? O zaman da başka türlü baştan çakırıcı <gülüyor> bir durum oluyor ama. Ee, şimdi buradan giderek senin de içinde bir bölümünün olduğu Utanç ve Haset e, kitabına e, Benjamin Kilmore'nun. E, Benjamin e, sağ olsun Türkiye'ye de birkaç kere geldi. E, evet. Şahsen evet. tanışma şansımız eğitimde evet, eğitim verdi. Evet ee, orada e, İngilizce envi kelimesinin latince videre'den, e, görmeye izin vermek kelimesinden, delici bakışlarla bakmak, haset etmekten geldiğini... ...bu kökten gelen işte kanıt gibi, tavsiye gibi başka sözcüklerin de olduğunu ve hasetin bakmakla ilişkisinden söz etmiş senin de orada bir bölümün var. Şimdi bu kadar geniş bir girişten sonra <gülüyor> <gülüyor> aslında... E, Haset konusunda bakmak kem göz konusunda e, Doğu ve Batı'nın bu kadar farklı olduğunu düşünüyor musun sen? Diye önce sana sorayım. Ee, Batı'da da galiba e, kem göz şeyi var yani eyvallah İngilizcede sık kullanılan bir şey Benjamin'in kitabında da hani şey var. O yüzden var. orada da hani e, bakmakla haset arasındaki bir ilişki varsayılıyor ya da dilden çıkarsana biliyor ama bilmiyorum belki. Ee, senin dediğin gibi bazı farklılıklar olabilir. Ama şey, e, Latincedeki kökenine bakarsak, yani ta oradan beri e, görmekle, bakmakla haset arasında bir ilişki e, var gibi görünüyor. Yani ikisi arasında bir ayrım kurulabilir mi bilmiyorum. Ee... Doğru toplam toplumları arasında. Evet. Hmm. Daha önce geçen hafta işte bu Nurullah Taç'tan da bahsederken Nurullah Taç eleştiriyle ilgili bir şey, bir sözünü söylemişti. Benim de çok sevdiğim bir sözüdür. Doğu acununda yergi yani eleştiri yoktur. Kendinden olana övgü, kendinden olmayana sövgü vardır. Hı. Doğu, hmm, doğu derken diyor. İslam toplumlarını mı kastediyor yoksa Hayır, uzak doğu olarak da, uzak doğuyu, doğuyu da mı kastediyor? Yani muhtemelen işte... ...Türkiye ve Doğusunu kastediyor hmm. Hani şeyde İslam'da <gülüyor> e, suretin resmin bir yasak tarafı var ya... ...acaba onunla bir ilişkisi var mı söylediklerini diye bir anlaşıldı. Ama bütün de. eski hani e, eski Hristiyanlık, Musevilik konularda da aslında... Hmm. ...ikonoklastik dönemde resmin yasak olduğu bir dönem var. Hmm. Peki burada Şenol şeyi soruyor. Yani hasetten konuşuyoruz ama haset, e, kıskançlık, farklı şeyler mi... İşte gıpta, imrenme bazen. Envi öyle de çevriliyor. E, İngilizce'de Envi'nin e, e, olumlu kullanımı var. Hı hı. Yani, gıpta gibi gı, yani. Gıpta ediyorum, ya sana imreniyorum e, anlamına da kullanılabiliyor. <gülüyor> Türkçe'de ayrı sözcükler. Yani gıpta etmek ya da imrenmek gibi ayrı sözcükler var. E, haset e, çok değişik tarifleri var. E, aslında e, Görece basit gibi görünüyor ama e, o kadar farklı açıklayışlar, o kadar farklı tarifler var ki aslında insan e, biraz ilgilendikçe içinde kayboluyor. E, klasik e, psikanalitik şeye e, kurama göre, yani Klein'de en çok ad, e, geçen bir e, kavram hı hı. Haset. Onun tarifine bakarsanız basit bir açıklaması var. Haset iki kişilik bir duygu, kıskançlıksa üç kişilik bir duygu diye tarif ediyor. En hı. kestirme tarifi bu olabilir. Haset iki kişi arasında biri diğerinin sahip olduğu iyiliğe ve güzelliğe karşı olumsuz bir duygu besliyor. Bu yıkıcı bir şey. Ee, kıskançlıkta ise biri bir şeye sahip olmak istiyor. Başka birisinin sahip olduğu bir şeye de sahip olmak isteyebilir. Ve sahip olmak istediği şeye erişme yolunda bir yıkıcılık sergileyebilir. Ama amacı bir şeye yönelmek kıskançlıkta. Ee, hasette ise başkasının sahip olduğunu tahrip etmek daha ön planda. Yani kıskançlıkla haset arasında böyle bir ayrım yapılabiliyor ama hani bu kavramlara bir tarif vermeye çalışırken aslında biz onları genellikle biraz soyutlayıp saf hallerinde düşünüyoruz ama duygular birbirine çok karışmış oluyor. Mesela hı hı. bu kitapta benim yazdığım bölümde suçlulukla utanç duygusu arasında ayrım yapmaya çalışıyorum ama... Mesela Freud'un metinlerinde rahatlıkla utanç diye adlandırılması gerektiğini düşünebileceğimiz bölümlere e, suçluluk duygusu dediğini görüyoruz. Sonra hmm. zamanla rafine oluyor filan. E, gündelik kullanımda da suçluluk nerede başlar, utanç nerede biter, ayırt etmek çok zor olabilir. Hasetle kıskançlık da birbirine çok yakın. iki duygu ve değişik oranlarda bileşenleri olan, bazen birbirinin yerine kullanılabilecek kadar yakın anlamlara içeriye sahip olabilen iki tarif. Ama saf halleriyle Alırsak bunları hasedi daha erken anne ile bebek arasında başlayan Hı -hı. kıskançlığı da belki bir üçüncünün devreye girdiği mesela babanın da devreye girdiği biraz daha freudyen anlamda Ödipal döneme ait bir şey olarak düşünebiliriz. Ama dediğim gibi hani bunlar... Biraz teorik saf e, halde düşündüğümüz zaman. Sen o kitapta da şey demişsin tanınma e, özlemiyle görülme korkusu arasında sıkışıp kaldığını e, hisseden ergenler insanın için. acısını hmm. anlatıyor hmm. Kilborn diye. Özellikle. Ve en çok da ergenler için geçerli çünkü ergen bir yandan tüm dünyanın gözü onun üzerindeymiş gibi hissedip ve bunu arzularken bir yandan da görülmekten ve evet, bakılmaktan evet, rahatsız yani Bir sürü tarifi olabilir. Bu da çok güzel bir tarif. Ergen'in önemli bir aşması, dilenması. Biz şimdi uzun uzun e, aslında bakılmak, görülmek, selfiler, otoportreler, e, e, e, dijital kimlik üzerine konuştuk. Bundan önceki programlarda aslında... E, Sık sık da böyle söylenir ben sosyolog değilim bunu söyleyemeyeceğim. Türk toplumu ergen toplumdur değildir filan gibi genellemelerden uzak duracağım ama e, bu ergenlik tanımı yani bir yandan görülmek istemek de bir yandan <gülüyor> görülmekten duyulan rahatsızlık aslında e, çok da yaygın ve e, sadece ergenliğe sınırlı olmayan da bir durum galiba ne diyorsun ona? Evet. Yani görülmek isterken mesela bu e, selfiler ya da işte sosyal medya aracılığıyla insanın kendisini açığa vurduğu yerlere düşünürsen belirli bir şekilde görülme arzusunu tarif ediyoruz yani görülecek ama hı hı. olduğu gibi görülmek filan istemiyor yani bazen hani, öyle istiyorlar olmadık yerlerde hani yataktan yeni kalkmış başka türlü zamanlarda böyle onları da paylaşanlar var ama bir yandan evet kendine bir e, o görülmek istiyorsa koyacaktır ama onu. o haliyle de görülmek isteyebilir hı. mesela cool gelebilir o ne bileyim bir evet. şeyi vardır bir motivasyonu vardır ...hiç beklenmedik başka bir fotoğrafında da... ...görülmesini istemeyebilir. Mesela yatakta... ...saçı başı dağınık halde... ...kendi fotoğrafını koyan bir ergen... ...annesiyle uslu bir çocukken... ...fotoğrafının konmasını istemeyebilir. Hmm. Yani kızabilir annesine... Bu, hmm. hmm. diye. ...anlatabiliyor hmm. muyum? Hmm. Yani, bizim değer yargımıza göre... ...makbul olmayabilir o fotoğraf ama... Yani ...ergenlerin kendine özgü şeyleri var. Yani Bazen norm içinde kalmak... ...problem olabilir onun için. Evet. E, e, dolayısıyla e, sadece ergenlerle sınırlı değil ama ergen dünyasında çok önemli bir yer işgal ediyor herhalde çünkü değil mi öyle demişsin e Çünkü ergen e, görülmeyi çok istemekle beraber bir taraftan da bundan çok korkar çünkü aynı anda aslında hem farklı olmak ister hem de bir taraftan da çok uzağa e, düşmemek ister Yani e, dengeyi sağlamak ergenlikte zor çünkü stabil bir künik duygusu yok İç dünyasından kendisinden ruhsallığın örgütlenmesinden emin olma hissi olgunlaşmışlık yok. Dolayısıyla aslında kararsızdır. Sürekli böyle bir o tarafa gider bu bir, bir tarafa gider. Yani hangisi olduğuna karar veremez. Yani Genel olarak insan ruhsallığı da biraz öyle zaten Timuçin ama ergenlikte oturmamıştık olgunlaşmamışlıktan dolayı uçlar arasında salınmak daha variisi e, daha sık gözlenen bir şey ama e, bir güzel bir şey de var burada diyorsun ki e, ancak terapi odası e, bu utanç dinamiğinin temel açması yani hem görünmemde güvende olma isteğinin bir arada olabileceği yer vergenler ve bunu seçerler bazen Evet bu, bu bundan yararlanırlar. Yararlanır. Çünkü e, terapi odasında Hani e, uygun koşullarda sürdürülen bir terapide bir eleştiri, bir değerlendirme, bir mukayese, bir yönlendirme, bir değer yargısı falan yoktur. Ne getirirse onu kabul eder ve sadece anlamaya çalışmakla sınırlı bir e, ilişki var. Dolayısıyla her türlü biçimde görünebilir ve kendisi için olumsuz gibi görünen görünüş tarzları da terapist tarafından olumsuz değerlendirilmez, eleştirilmez, kınanmaz, ahlaki bakımdan yargılanmaz. Dolayısıyla eğer ergen bunu görür ve kavrarsa, ...onun ne kadar büyük bir imkan olduğunu... ...aile içinde ya da arkadaşlar arasında bile bulunamayacak... ...özel bir ilişki içerisinde ortaya çıkmış... ...bir durum olduğunu kararlar ...ve çok önemli bir şey... ...çünkü olumsuz duyguların çoğu... ...sizin zihninizdeki taşıması güç... ...tahammül güç bazı şeyleri... ...başka birisiyle beraber işleme üzerine... E, ...düzeltilebilecek şeyler... Hı -hı. ...dolayısıyla kapsayabilirseniz, bundan dolayı sarsılmazsanız, taşıyabilirseniz başlı başına o şekilde duruşunuz bile e, hizmet eder. Bazı ergenler bunu çok iyi kavrarlar ve çok yararlanırlar bundan. Hı hı. Bu kötü duygulardan bahsetmişken, haset aslında her zaman kötü bir duygu mudur, kötü bir şey midir diye soruyor Şenol ama o soruya cevap vermeden bir müzik arası verelim. E, ondan sonra e, devam edelim. Hı hı.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 Açık Radyo'da e, Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ne dinledik ki Türkiye? E, Pörsel üzerine im, İmprovizasyon Kristina e, Pluhar. Teşekkürler. E, en son soru e, Haset'in Kötü bir şey olup olmadığıydı. Yani hep evet. korkunç bir şey olarak adlandırılıyor evet. e, diye sormuştu Şenolay'da. Bu konuda evet. ne düşünüyorsun? E, şöyle e, cevaplayalım bunu. Şimdi mesela Haset hakkında e, Klein'in görüşünü alırsak, e, onun tarif ettiği haset çok ilkel bir duygu. Yani yaşamın hemen başında var. Ama mesela bazı başka e, kuramcılar e, haseti e, daha farklı bağlamlarda değerlendiriyorlar. Bazıları mesela onu daha toplumsal bir e, duygu olarak değerlendiriyorlar. E, aklıma e, sosyologların e, tarifi geliyor. Ee, emosyon sosyolojisi diye bir disiplin var. Hiç duydun mu bilmiyorum. 80'lerden sonra Emotion, sosyolojide, sosyolojide, sosyolojide bir disiplin olarak gelişiyor. Ee, sosyologlardan bazıları ya neden bu sosyolojide hiç bu emosyonların yeri yokmuş gibi davranılıyor diye bir tartışma başlatıyorlar. Onlarda çok enteresan fikirler var. Ben bu duygulanımlar hakkında, e, duygular hakkında falan okuyup yazarken bir ara bu sosyolog grubuna denk geldim. İşte e, Theodor Kemper gibi Ondan sonra e, Peggy Toits gibi, ondan sonra e, birkaç tane böyle e, bu konuyla ilgilenmiş şey var. Turner var, e, Jonathan Turner. Bunlar çok e, farklı şekillerde değerlendiriyorlar bu şeyleri ve e, hangileri e, toplumsal olarak opere olan duygulardır falan diye araştırıyorlar. Onlar da mesela daha farklı olabiliyor. Şimdi. Bilgi ilerledikçe terimleri aslında biraz daha inceltmek ve ayrıntılandırmak gerekiyor. Mesela Klein'in bahsettiği hasete birincil haset denebilir. İlkel haset anlamına birincil haset denebilir. Onda bir yıkıcılık var. Çünkü tek şeyi kendisinin sahip olmadığı, başkasının sahip olduğu ama kendisinin de sahip olan kişiyi idealize ettiği bir durumu tasvir ediyor. Ama yani çok hasette, da herkes de olan bir şey değil mi e, bu? Yani yani, gelişimsel, gibi şimdi bebe, da bebekteki şey gelişimsel. Biliyorsun bazı e, davranışlar, duygulanımlar falan gelişimsel olarak tam tümüyle normal kabul Hı -hı. edilirken, yani ilerleyen dönemde onların organize olması gerekir ve yaşamın daha ileri dönemlerinde tekrar karşılaşırsak onları artık geçmişte e, kalmış olması gereken, ruhsalın örgütlenmesi sürecinde aşılması gereken durumlar olarak değerlendirir ve Biraz patolojik kabul edebiliriz ama bebeğin hasedi aslında şöyle bir dinemeye yol açıyor. Ee, bebeğin haset duyduğu şey anne veya daha spesifik olarak anne memesi olarak tasvir ediliyor. Sütün, hı hı. ılık besleyici şeyin kaynağı. İyiliğin kendisinde olmadığını ve dışarıdan kendisine geldiğini fark ettiği için o iyiliğe e, bir tahrip duygusuyla yaklaşıyor. Ama bebeğin tahrip etme isteği de kendisinden bir misilleme. Ee, anneden bir misilleme beklemesine yol açıyor. Şimdi dinamik şöyle. İyi bir şey var. Ben ona sahip değilim. Onu tahrip etmek istiyorum. Hı hı. Ama bundan dolayı cezalandırılabilirim de. Aynı zamanda e, bebek bu haset duygusuyla baş etmek için işte iyi bilinen bir şey. Bir bölme mekanizması uyguluyor. Yani i̇yi ve e, kötü. hasede karşı savunmalardan biri bu. Bölme yaptığı zaman iki ayrı uç oluşturuyor. Bir tanesi aslında İdealize bir meme, fazla iyi. Bütün şeyin e, kaynağı ve kendisine karşı haset edilen bir şey. Bir taraftan da kötü bir meme veya anne var sayılıyor. E, bebeğin bu bölmeyi nasıl kaldırdığını şu şekilde tarif ediyoruz. E, idealize olan, fazla ülküleştirilmiş olan meme ile kötü meme aslında sonra kaynaştırılıyor. İyi meme haline geliyor. Yani ülküleştirilmiş olandan, çok iyi olandan iyiye geçiyor. İyisiyle kötüsüyle iyi nesne, bir olan. Gibi. İyi nesneye dönüşüyor. Hmm. Kabaca şey bu. Buradaki haset bu dinamik içerisinde aslında e, anne bebeği taşıyabilirse, onun ilkel duygularını kendi zihninde taşıyabilirse filan sonuçta neye yol açıyor? Bebeğin anneye şükran duyması. Yani iyi hmm. beslendim, iyi bir annelik aldım. Hani bunları söylemiyor hmm. bebek ama Allah razı olsun, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel işte filan ve iyi bir şey var. Yani e, aslına bakarsan eğer... Bu süreci yapamazsa yani iyiyi bulamazsa ideale kaçmak zorunda kalacak. Hı hı. O spiritle de devam edecek. Evet. Aslında iyi Bölünme idealden sürecek. az bir şey ama çok daha ilişkisel, hı hı. E, ilişki içinden çıkan ve gerçekçi gündelik hayatta filan da daha iyi bağdaşan bir şey. Bu tabii iyi kurulamadığında da hep iyiler, hep kötüler. iyi ve kötü ee, olarak siyah kalmak zorunda. Evet. İkisi arasındaki olmadı. makas... ...fazla açık olur. Günümüz dünyasında da çok sık tanık olduğumuz... ...çok sık ikimiz iki zaman konuştuğumuz... ...gördüğümüz bir şeyler. şeyler. Şey, Şenol'un sorsuna hala tam cevap vermedik. Ona şey yapayım mı? E, lütfen. Öbür anlamıyla... E, ...gıpta etme, imrenme anlamıyla... ...Türkçede haset dediğimiz zaman... Yani ...iyi anlam bulmak zor ama... ...öbür anlamıyla tabii ki çok iyi bir şey. Çünkü <gülüyor> onun gibi olma... ...benzeme... E, e, ...o zenginlikten hem memnun olma, haz alma hem de o zenginliğe kendisinde sahip olması anlamına gelen gıpta da imrenme. Ama hases sözcüğünün içinde bizim kullanımlımızda yok. Hı -hı. E, şimdi bugün aslında programın sonuna geldik e, hızlı ya. bir şekilde. Evet. Daha e, şey ama konuşma. evet neredeyse. <gülüyor> e, ama haftaya e, devam edelim çünkü e, seni bırakmayacağım. Haftaya tamam. da tekrar buradan devam edip bir iki sorum daha var. Tamam tamam. E, şey ee, Sanat uzun ilham sonsuz programından e, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Sanat uzun ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Açık Radyo program destekçisi olun